19. söz Risalet-i Ahmediyye'ye dairdir. Ona medh ettim Muhammed'i makaleti, fakat medh ettim makaleti bi Muhammedin Aleyhissalatu Vesselam. Ben sözlerimle Muhammed'i Aleyhissalatu Vesselam övmüş olmadım. Aslında sözlerimi Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'la övmülk ve güzelleştirmiş oldum. Evet şu söz güzeldir fakat onu güzelleştiren güzellerin güzeli olan el ı Muhammediyye'dir. 14 reşahatı tasammun eden 14. lemaanın birinci reşahası. Rabbimizi bize tarif eden 3 büyük külli muarif var. Birisi şu kitabı kainattır ki bir nebze şehadetini 13 lema ile Arabi Nur Risalesinden 13. dersten işittik. Birisi şu kitabı kebirin ayet kübrası olan Hatem-ül Enbiya Aleyhisselatü Vesselam'dır. Birisi de Kur'an-ı Şandır. Şimdi şu ikinci bürhan-ı olan Hatem-ül Enbiya ve Vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet o bürhanın şahs-ı bak. satf arz bir mescid, Mekke bir mihrap, Medine bir minber. O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz ve Vesselam bütün ehli imana imam. Bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliya ya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-yı zikrin ser zakiri, bütün enbiya hayatta erkekleri, bütün evliya karavettar semeleleri, bir şeceri nuraniyedir ki her bir davasını mucizatlarına istinad eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o la ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler aynı kelimeyi tekrar ederek ikma ile manen sadakte ve bil hakkına takt ederler. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddaaya parmak karıştırsın? İkinci reşha o nurani mürağın edebihidir. Nasıl ki iki cenahın icma ve tevatürüyle teyit ediliyor. Öyle de Tevrat ve İncil gibi kütüb-ü semaviyenin Hüseyin-i Cisri Risale-i 114 işaratı o kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa elbette daha evvel çok taslihat varmış. Yüzler işaratı ve irhasatın binler rumuzatı. ...ve hatiflerin meşhur veşaratı... ...ve kahinlerin mütevatir şahadatı, ...ve şapk kamer gibi binler mucizatının delalatı... ...ve şeriatın hakkaniyetiyle teyit ve tasdik ettikleri gibi... zatında gayet Kemaldeki ahlak-ı hamidesi... ...ve vazifesinde nihayet üstündeki secayâ-i galiyesi ...ve kemal-i emniyeti ve kuvvet-i imanını... ...ve gayet itminanını ve nihayet üsukunu gösteren fevkalade takvası... Fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Üçüncü reşah. Eğer istersen gel asıl saadete, ceziretül araba gideriz. Hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte bak, hüsnü siret ve cemali suretle mümtaz bir zatı görüyoruz ki, elinde muciz bir kitap, lisanında hakayif aşina bir kitap, bütün beni Ademe, belki cin ve inse meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i tebliğ ediyor. Sırr-ı alem olan muamma-i hal ve şerh edip ve sırrı kainat olan tılsım-ı muğlakını ve keşfederek, bütün mevcudattan sorulan, bütün okulu hayret içinde meşgul eden, ilet müşkül ve müthiş sual-i azim olan, ''Necesin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?'' suallerine mukni, mutbul cerah verir. Dördüncü reşha. ''Bak öyle bir ziyayı hakikat meşreder ki, eğer onun o nurani, daireyi hakikat irşadından hariç bir surette kainata baksam, elbette kainatın şeklini bir matemhane umumi hükmünde ve mevcudatı birbirine ecnebi, belki düşman ve camidatı dehşetli cenazeler, ve bütün zevil hayatı zeval ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün. Şimdi bak onun neşettiği nur ile o matemhane-i umumi şevk ve cezbe içinde bir zikirhane inklar etti. O ecnebi düşman mevcudat birer dost ve kardeş şekline girdi. O camidat-ı meyyite-i samite birer muvis memur birer musahhar hizmetkar vaziyetini aldı. Ve o ağlayıcı ve şekva edici kimsesiz yetimler... Birer tesbih içinde zakir veya vazife paydasından şakir suretine girdi. Beşinci reçha, hem onur ile kainattaki harekat, tenevvüat, tebedülat, teveyürat, manasızlıktan, müabesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp birer mektubat-ı birer sahife ayat tekviniye, birer merayayı esma -i ilahiye ve alem dahi, bir kitabı Hikmet-i Samadaniye mertebesine çıktılar. Hem insanı bütün hayvanatın mağdununa düşüren, hassiz zaaf ve Azzi fakir ve ihtiyacatı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden, vasıtayı nakli hüzün ve elem ve gam olan aklı, o nurla nurlandığı vakit, insan bütün hayvanat, bütün mahlukat üstüne çıkar. O nurlanmış acz, akıl ile Niyaz ile nazemin bir sultan ve fizar ile nazdar bir halife-i zemin olur. Demek onur olmazsa kainatta insan da, hatta her şey dahil hiçe iner. Evet, elbette böyle bedi bir kainatta böyle bir zat lazımdır. Yoksa kainat ve eflak olmamalıdır. Altıncı reşa. İşte o zat bir saadet ebediyenin muhbiri, müjdecesi, bir rahmetli bir nihayenin kâşifi ve ilancısı ve saltanat-ı rububiyetin mehasininin bellalı seyircisi ve künuz-u esma-i ilahiyenin keşafı göstericisi olduğundan böyle baksan yani ubudiyeti cihetiyle onu bir misal muhabbet, bir timsal rahmet, bir şeret-i insaniyet en nurani bir semere-i şecele-i göreceksin. Şöyle baksan yani risaleti cihetiyle bir bürhan-ı hak, bir sıracı hakikat bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadet görürsün. İşte bak, nasıl belki hâkıf gibi onun nuru şarttan garbi tuttu ve nasıl ı arz ve ı beşer onun hediye hidayetini kabul edip hırz-ı etti. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki böyle bir zatın bütün davalarının esası olan La ilahe illallahı bütün meratibiyle beraber kabul etmesin. 7. işte. İşte bak, şu جزirevasi ada vahşi ve adetlerine mutassıp ve inatçı muhtelif akvamı ne çabuk adat ve ahlakı seyyi vahşiyaneallerini befaten kal ve ref ederek bütün ahlakı hasene ile teşfiiz eder bütün alemi muallim ve medenii ümeme istada eyledi bak beyi zahiri bir tasallut belki akılları ruhları kalpleri nefisleri fetih ve teskhir ediyor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 ...yerlerine öyle secaiâ-i ki... ...den ve damarlarına karışmış derecede... ...sabit olarak gaz ve tespit eyliyor. Bunun gibi daha pek da çok harika icraatı yapıyor. İşte şu asr-ı saadeti görmeyenlere... ...Ceziret-ül gözlerine sokuyoruz. Haydi güzel filozofu alsınlar... ...oraya gitsinler, yüz sene çalışsınlar. O zatın o zamanın nispeten bir senede yaptığının... ...yüzden birisini acaba yapabilirler mi...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 ulvî surette söylediği sözlerde hiç hilaf bulunabilir mi? Hiç hile karışması mümkün müdür? kella in hüve illa vahyum yuha onun sözü kendisine vahyolunandan başka bir şey değildir. Evet hak aldatmaz hakikat bin aldanmaz. Hak olan mesleği hileden eden Hakikat binin gözüne hayalin ne haddi var ki hakikat görünsün aldatsın. 10. reşha, işte bak, ne kadar merak ağlar, ne kadar cazil eder, ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli hakaiti gösterir ve mesaili ispat eder. Bilirsin ki en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hatta en sana denilse, yarı ömrünü, yarı malını versen, kamerden ve müşteriden biri gelir, kamerde ve müşteride ne var, ne yok, ahvalini sana haber verecek.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 Binler misbahlar içinde bir lambasıdır. Hem öyle acayip bir alemden hakiki olarak bahsediyor ve öyle bir inkılaptan haber veriyor ki binler küre arz bombo olsa patlasan o kadar acip olmaz. Bak onun lisanında ile şemsu kuveret, essemaun fatarad, el karıa gibi sureleri işi. Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki, şu dünyevi istikbal ona nispeten bir kat ve serat Hem öyle bir saadetten haber veriyor ki, bütün saadet-i onun ona nispeten bir berkezailin bir şemsi ispatı gibidir. 11. Reşha Böyle acit ve muamma âlut şu kainatın perde-i altında elbette ve elbette böyle acayip bizi bekliyor.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 Her şeyi bırakıp ona koşmak, onu dinlemek lazım gelirken ekser insanlara ne olmuş ki sağ olup kör olmuşlar? Belki divanı olmuşlar ki bu hakkı görmüyorlar, bu hakikati işitmiyorlar, anlamıyorlar. 12. Reşha İşte şu saat şu mevcudat Halika'nın vaktaniyetinin hakkaniyeti derecesinde hak bir bürhanına atıp bir delili sadık olduğu gibi haşrin ve saadet ebediyenin dahi bir bürham-ı bir delili satığıdır. Belki nasıl ki o zat hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebebi husulü ve vesile-i husulüdür. Öyle de duasıyla, niyazıyla o saadetin sebebi vücudu ve vesile-i icadıdır. Haşir meselesinde geçen şu sırrı makam münasebetiyle tekrar ederiz. İşte bak, o zat...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 Belki bütün mahlukatı esfere saflinden, sukuttan, kıymetsizlikten, faydasızlıktan, illiğine, yani kıymete, bekaya, ulvi vazifeye çıkarıyor. Bak, hem öyle yüksek bir fizar istimdat yarane ve öyle tatlı bir niyaz istirham yarane ile istiyor, yalvarıyor ki, güya bütün mevcudata ve semavata ve arka biçimleri vicede getirip duasına amin, Allah'ınma amin dedir diyor. Bak hem öyle seviye, kerim bir kadirden, öyle basir, rahim bir alimden hacetini istiyor ki, bil müsahede, en hafi bir zihayatın, en hafi bir hacetini, bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. Çünkü istediğini velel-lisan hal ile olsun verir. Ve öyle bir suret-i hakimane, basirane, rahimane de verir ki şüphe bırakmaz. Bu terbiye ve tedbir. Öyle bir semî ve basir ve öyle bir kerim ve rahîme hastır. 13. reşha Acaba bütün efazılı beni âdem'i arkasına alıp, arz üstünde durup, arş-ı âzâma cihen el kaldırıp, dua eden şu şerefine bir insan ve ferîd de keyn zaman ve bi hıbbın fahri ne istiyor? Bak dinle, saadet-i istiyor, beka istiyor, likâ istiyor, cennet istiyor hem merayay mevcudatta ahkamını ve cemallerini gösteren bütün esma-i kutsiye-i ile beraber istiyor. Hatta eğer rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi hesapsız o maklubun esbab mucibesi olmasaydı, şu zatın tek duası baharımızın icadı kadar kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Evet, nasıl ki onun risaleti, şu dar-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi öyle de onun ubudiyeti dahi öteki darın açılmasına sebeptir. Acaba ehli akıl ve tefekkür, leysetil imkan eda'u mimma imkan daireesinde şu varlık aleminden daha mükemmeli, daha üstünü yoktur. Bedirten şu meşhur intizam-ı şu rahmet içinde kusursuz üstü sanat. Ve misilsiz siz cemal-i rububiyet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 Şimdilik kafidir, delik gitmeliyiz. Yoksa yüz sene şu zamanda, şu cezirede kalsak, yine o zatın gara'i bir icraatını ve acayi bir vezâifini yüzden birisine tamamen ihata edip temaşasında doyamayız. Şimdi gel, üstünde döneceğimiz her asra birer birer bakacağız. Bak, nasıl her asır o şemsi hidayetten aldıkları feyizle çiçek açmışlar. Ebu Hanife, Şafii, Şafii, Ebu Bayezid İstami, Şah-ı Yeylani, Şah-ı İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi milyonlar münevvel meyveler veriyor. Meşbudatımızın tofsilatını başka vakti talik edip o muciz nüma ve hidayet edaya bir kısım kat'i mucizatına işaret eden bir salavat getirmeliyiz. Alâ men unzile aleyhil furkanul hakim. من الرقمان الرحيم من العرح العظيم سيدنا محمد ألف ألف سلام بعدد عصلاة أمته ألا من بشر بلساله التوراة والإنزيل والزبور وبشر بنبوته الإرهاصات وهواتف الجن وأولياء الإنس وكواهن البشر وانشق بإشارته القمر سيدنا محمد ألف ألف صلاة وسلام بعدد عصلاة أمته ألا من جاءت لدارته الشجر وَنَزَلَ سُرَاطًا بِدُؤُوبِ الْمَطَرِ وَأَظَلَّتهُ الْغَمَامَةُ مِنَ الْحَرِّ وَشَبَعَ مِنْ صَرَائِهِ مِنْ طَاعِمِهِ مِئَاتٌ مِنَ الْبَشَرِ وَنَبَعَ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَسَابِئِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَالْكَثِيرِ فَأَنْتَقَ اللَّهُ لَهُ الضَّبَّ وَالظَّبْيَا وَالْجِذْعَا وَالزِّرَاعَةَ وَالْجَمَلَ Muhammedin elfu salatı ve selam, bağırırken harflerin oluşturduğu kelimelerin temsili, İzzet Rhaman'ın meraya, temajujat el hava, ben her kelimeyi her kahramanın en azından en sona kadar, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın akş Azam'dan gelen, furkan Hakim'in kendisine indiği Efendimiz Muhammed'e, ümmetinin hasenatı adedince milyonlar salat ve milyonlar selam olsun, risale Tevrat, İncil ve Zebur'da müjdelenen, bir irhasatla, cinlerin hatifleriyle, insanlık aleminin evliyalarıyla, beşerin kahinleriyle müjdelenen, bir işaretiyle ay parçalanan Efendimiz Muhammed'e, Ümmetinin hasenatı adedince milyonlar salaat ve selam olsun. Davetine ağaçların koşup geldiği, duası da yağmurun hemen verdiği sıcaktan korumak için bulutların ona gölge yaptığı, bir ölçek taamiyle yüzlerce insanın doyduğu, parmaklarının arasından üç defa kevser gibi suların çağladığı, onun hürmetine Allah'ın kertenkeleyi, zeylanı, ağaç kütüğünü, zehirli keçinin kolunu, deveyi, taşı, ...dağı ve toprağı konuşturdu. Miracın sahibi... ...ve gözünün asla şaşmadığı... ...o Mucikübra'da... ...Zü'yetullah'a mezhar olan Efendimiz... ...ve Şefi'imiz Muhammed'e... ...Kur'an'ın bidayetin i nuzulünden... ...zamanın nihayetine kadar... ...onu okuyan her bir okuyucunun okuduğu... ...her bir kelimenin... temüvüccat havaiye aynalarında... ...Rahman'ın izniyle temessül eden... ...bütün kelimelerinin... ...bütün harfleri adedince. Milyonlar salat ve selam olsun. Bütün bu salavatlardan her biri hürmetine bizi mahfiret et. Ey ilahımız bize merhamet et. Amin. Şuatı ı marifet namındaki Türkçe bir risalede ve 19. mektupta ve şu sözde icmalen işaret ettiğimiz Delail-i Mebüvvet-i ahmediye -i beyan etmişim. Hem onda Kur'an-ı Hakim'in vücuh-i ircaz-i zikredilmiş... Yine lemaat namında, Türkçebeci sahilde ve 25. sözde Kur'an'ın 40 ve recihle mucize olduğunu icmanen beyan ve 40 mucizü i'cazına işaret etmişim. O 40 recihde yalnız nazmında olan benahatı işaretul i'caz namındaki bir tefsir arabiyle 40 sayfa içinde yazmışım. Eğer ihtiyacın varsa şu üç kitaba müracaat edebilirsin. 14. şah. Mahseni mucizat ve muze-i kübra olan Kur'an-ı Hakim, Ahmet ile Ahmediye ve Selam ile vahdaniyet-i ilahiyeyi o derece kat'i ispat ediyor ki başka bir hana hacet bırakmıyor. Biz de onun tarifine ve medar tenkit olmuş bir iki lem'an icazına işaret ederiz. İşte Rabbimizi bize tarif eden Kur'an-ı Hakim, şu kitabı kebir-i kainatın bir tercüme yazeliyyesi, şu sahayif-i arz ve semada müstecir u i keşafı, şu sutur-i altında muzmer hakaikın müftahı, şu alem-i perdesi arkasındaki alem-i gaybiyetinden gelen iltifatat-ı rahmaniyye ve hitabat-ı ezeliyenin hazinesi, şu alemi i maneviye-i güneşi temeli hendesesi, alem-i haritası, zat ve sıfat ve şarihi, vasıhi, natıkı, şu un ilahyenin kavli şarihı, teksiri vazığı, durhanın atkı, tercüman saati, şu alem-i insaniyetin mübdiyesi, hikmet hakikyesi, mürşid ve hadisi, hem bir kitabı hikmet ve şeriat, hem bir kitabı dua ve ubudiyet, hem bir kitabı emir ve davet, hem bir kitabı zikir ve marifet gibi bütün hacat maneviyesine karşı bir kitap ve bütün muhtelif ehli mesalik ve meşarib olan evliya ve sıddıkinin, asliya da muhakkikinin her birinin meşreplerine layık birer risale ibraz eden bir kütüphane mukaddesidir. mukaddesedir. Sebebi kusur tavehbüm edilen tekraratındaki lem'a-i bak ki, Kur'an hem bir kitabı ı zikir, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı davet olduğundan, içinde tekrar müstahsendir, belki elzemdir ve eblağdır. Ehl-i kusurun zannı gibi değil, Zira zikrin şe'ni tekrar ile tenvirdir. Duanın şe'ni perdat ile tenvirdir. Emir ve davetin şe'ni tekrar ile tehekittir. Hem herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muhtedir olamaz. Fakat bir sureye galiben muhtedir olur. Onun için en nihim makası da Kur'aniye ekser uzun surelerde dercedilerek. Her bir sure bir küçük Kur'an hükmüne geçmiş. Demek hiç kimseyi mahrum etmemek için Tevhid ve haşir ve kıssa Musa gibi bazı maksatlar tekrar edilmiş. Hem cismani ihtiyaç gibi, manevi hacet dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur. Cisme hava, ruha hu gibi. Bazısına her saat, bismillah gibi ve hakeza. Demek tekrar ayet tekrarı ihtiyaçtan ileri gelmiş. Ve o ihtiyacı işaret ederek uyandırıp teşvik etmek... Hem iştiyakı ve iştahı tahrik etmek için tekrar eder. Hem Kur'an müessistir. Bir dini mübinin esasıdır. Ve şu alemi İslamiyet'in temelleridir. Ve hayatı, ictimai ve değiştirip, muhtelif tabakata mükerrer suallerine cevaptır. Meessise tespit etmek için tekrar lazımdır. Tehkit için terdat lazımdır. Tehid için takrir, tahkik, tekrir lazımdır. Hem öyle mesail azime ve hata iki dakikadan bahsediyor ki umumun kalplerinde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lazımdır. Bununla beraber sureten tekrardır fakat manen her bir ayetin çok manaları, çok faydaları, çok vücut ve tabakatı vardır. Her bir makamda ayrı bir mana ve fayda ve maksatlar için zikrediliyor. Hem Kur'an'ın mesaili i kevniyenin bazısında ipham ve icmalı ise irşadi bir lemay ircazdır ehel-i ilhadın tevehüm ettikleri gibi medar tenkit olamaz ve sebebi kusur değildir. Eğer desen, acaba neden Kur'an-ı Hakim felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi etmiyor, bazı mesaili mücmel bırakır, bazısını nazar-ı umumiye okşayacak, hisse anne rencide etmeyecek, fikri avamı taciz edip yormayacak bir sureti basitane zahirane zahirhanede söylüyor. Cenab-ı ben deriz ki, Felsefe, hakikatın yolunu şaşırmış onun için. Hem geçmiş derslerden ve sözlerden elbette anlamışsın ki... kuran Hakim şu kainattan bahsediyor. Ta zat ve sıfat ve esma ı ilahiyeyi bilirsin. Yani bu kitabı kainatın maanisini anlattırıp... ...ta sârikını tanıttırsın. Demek mevcudata kendileri için değil... ...belki mucitleri için bakıyor. Hem umuma hitap ediyor. İlmi hikmet ise mevcudata mevcudat için bakıyor... Hem hususan ehl-i hitap ediyor. Öyleyse madem ki Kur'an-ı Hakim mevcudatı delil yapıyor, bürhan yapıyor, delil zahiri olmak, nazarı umuma çabuk anlaşılmak gerektir. Hem madem ki Kur'an-ı Müşrik bütün tabakatı beşere hitap eder, kesrette tabaka ise tabakaya avamdır. Elbette irşad ister ki lüzumsuz şeyleri ipham ile icmal etsin ve datik şeyleri temsil ile takrib etsin. Ve muhaletelere düşünmemek için zahiri nazarlarında bedihi olan şeyleri lüzumsuz, belki zararlı bir surette tahir etmemektir. Mesela güneş eder, döner bir sıraçtır, bir lambadır. Zira güneşten güneş için, mahiyeti için bahsetmiyor. Belki bir nevi intizamın zembereği ve nizamın merkezi olduğundan, intizam ve nizam ise saniğin âlî marifeti olduğundan bahsediyor. Evet der, eşham sütecih. Güneş döner. Bu döner tabiriyle kış yaz, gece gündüzün devranındaki muntazam tasavvifat-ı kudreti ihtar ile azamet-i saniye ifham eder. İşte bu dönmek hakikati ne olursa olsun maksud olan ve hem mensuc hem meşhur olan intizama tesir etmez. Hem der, ve ceanneşşemsi sıraca Güneşi bir kandil yaptı. Şu sıraç tabiriyle alemi bir kasır suretinde İçinde olan eşya ise insana ve zihayata ihzar edilmiş müzeyyenat ve mat'umat ve levazımat olduğunu ve güneş dahi müsahhar bir mundar olduğunu ihtar ile rahmet ve ihsanı halife ifham eder. Şimdi bak şu sersem ve geveze felsefe ne der? Bak diyor ki güneş bir kütleyi azimeyi maya-i Ondan fırlamış olan seyyaratı etrafında döndürüp Cesameti bu kadar, mahiyeti böyledir, şöyledir. Mu hiç bir dehşetten, müthiş bir hayretten başka ruha bir kemal-i ilmi vermiyor. bahs Kur'an gibi etmiyor. Buna kıyasen, batinen kov, zahiren mutantan, felsefi meselelerin ne kıymetli olduğunu anlarsın. Onun Şahşah-ı aldanıp, Kur'an'ın gayet muciznuma beyanına karşı hürmetsizlik etme. Allahümmec'alil Kur'ane, شفاء لنا ولكاتبه وأمثاله من كل داء رمون لنا وله في حياتنا وبعض نماتنا وفي الدنيا كرينا وفي القابل موسى وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار استن محجبا وفي الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك ورحمةك يا إكرام الأكرمين ويا الرحم الرحمين Allahummusallii ve sallim ala men unzila hakim ve, ve Amin. Amin. Allah'ım Kur'an'ı bize bu risalenin katibine ve onun emsali olan zatlara her türlü dert için şifa kıl. Bize ve onlara hayatımızda ve ölümümüzden sonra Kur'an ile imnisyet ettir. Kur'an'ı bu dünyada bir dost, kabirde bir muniz, kıyamette bir şefaatçı, sırat üzerinde bir nur, ateşe karşı bir siper ve hicap, cennette bir refik ve bütün kayırlar için bir yol gösterici ve imam kıl. Bütün bunları bize fazlınla, cudunla, kereminle ve rahmetinle ihsan et. Ey kerem sahiplerinin en kerimi ve merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz. Amin. Allah'ım furkan Hakim'in kendisine indirildiği zata ve bütün âl ve ashabına salat,